Oh yeah. Çıkkastı Merhaba Kainat Bugün 16 Mayıs Salı Yıl 2017 Ay 5 Gün 136 Hızır 11 1438 Hicri Şaban 20 1433 Rumi Mayıs 3 Atatürk Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti 1919 Filiz Kıran Fırtınası Günün Sözü İnsanlar Ömür kısadır derler ama Yine de onu kısaltmak için Ellerinden geleni ardlarına koymazlar Büyük saatli marif takvimi Merkez Açık Radio 94.9 Açık ve Açık Gazete programı başladı. Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet girişte Aziz İkarius için yazılmış Ökarius ya da için Vision adlı görüntü görüntü Adlı parça O Evkari in Leta Via Emily van Evera tarafından seslendirildi Bu bir Hildegard von Bingen bestesiydi ve Aziz İka, Ekarius için yazılmıştı Onu neden çaldığımızı da çok eski tarihlere giderek bakalım görelim Eduardo Galeano anlatsın bize Kadınlar kitabından Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayınlar. Şarkı söylemek yasak. Katolik dini 1234 yılından itibaren kadınların kilisede şarkı söylemelerini yasakladı. Havva'nın günahını miras alan kadınlar sadece erkek çocuklar ya da hadım edilmiş erkekler tarafından seslendirilebilen kutsal müziği kirletiyorlardı. Sessizlik cezası 20. yüzyılın başlarına dek tam 7 asır boyunca devam etti. 12. yüzyıl civarında ağızlarının erkekler tarafından kapatılmasından birkaç yıl öncesine kadar Bingen Manastırı rahibeleri Ren Nehri'nin kıyılarında cennetin ihtişamıyla ilgili şarkı, şarkıları serbestçe söyleyebiliyorlardı. Kulaklarımızın şansı olsa gerek baş rahibe Hildegard tarafından kadın sesleriyle söylenmek üzere yaratılmış olan litürjik müzik aradan geçen bunca zamana rağmen Değerinden en küçük bir şey dahi yitirmeden günümüze kadar ulaştı. Bingham'daki manastırında ve vaaz verdiği diğer yerlerde Hildegard sadece müzik icra etmedi. Ayrıca gizemci, hayalci, şair ve bitkilerin kişilikleri, suların da tedavi edici özellikleri konusunda uzman bir tıp alimi oldu. Bunun dışında inanç üzerindeki erkek tekeline karşı çıkarak, Rahibeleri için bir özgürlük alanı yaratmayı da mucizevi bir biçimde başardı. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğulu. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, 1943'te bugün İkinci Dünya Savaşı'nın, Nazizmin en azgın halleri ve Holocaust. Yani Yahudiler başta olmak üzere insanlığın gaz odalarında ve bizzat başka yerlerde kurşuna dizilerek, yakılarak öldürülmesi... Burada da bugün 1943'te bugün Varşova gettosu ayaklanması sona ermiş. Sadece 22 kişi kurtulacaktır şeyden, liderleri arasından bu büyük isyanda ama bunu bile bile yenileceklerini, öldürüleceklerini bile bile direnme hakkını kullanan olağanüstü bir insanlık hikayesi olarak tarihe geçti bugüne geldi. Onun sona ermesi 1974'te Josip Broz Tito e, Yugoslavya'da e, ebedi başkan seçilmiş. Bu nasıl oluyor? Boyu. Ebedi başkan seçilmek. Ölene kadar. Bundan sonra herhangi bir şekilde seçim yok. Yok olmuyor diyor evet. Savaş kahramanı gibi e, anılıyor kendisine öyle diyor. Herkes de öyle diyor ama gerçek bir diktatörlük kuruyor. Ölene kadar. Ölene kadar evet. Sürdü. Yugoslavia böyle bir şeydi işte 2005'te de Bugün Kuveyt Kadınların Oy kullanma hakkını kabul etmiş Fena değil 12 sene olmuş evet. Kuveyt'li yani az buz bir şey değil yani, e, Oylamada da 35'e 23 oy çıkmış Yani 23'te oy kadınlar ne oy kullanıyor ya diye de 23 kişi oy kaldırmış el kaldırmış. 58 kişilik herhalde meclis. Küçük bir meclis. Ama izin çıkmış. Ama merak etmeyin her şey daha güzel olacak. Limak İnşaat tarafından 2016 yılında sözleşmesi imzalanan Kuveyt Uluslararası Havalim'anı yeni te terminal binasının temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri El Sabah tarafından törenle atılmış. Ne var? zaman? 9 Mayıs'ta salı günü. Aa, geçtiğimiz hafta bugün. Hmm. Bir haftadır. Az kaldı az kaldı. Her şey daha güzel olacak. Evet kesinlikle. Şimdi günün haberlerine e, bakalım. E, bir süreden beri kendi derdimize düştüğümüz için gezegenin derdini unutmuştuk ama haberi aldık. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bir kere Suudilerden dün bahsediyorduk onu hemen söyleyelim. 100 milyar Dolarlık ana silah antlaşması imzalandı ve finalize etmeye yani nihai haline getirmeye de birkaç adım kalmış. Suudi Arabistan'a 100 milyar dolar gibi tarihin en büyük ölüm saçan oyuncakların satışı gerçekleşiyor. Beyaz evden birisi birileri daha doğrusu... bu anlaşmanın sonuna geldiğini söylemişler. Ne zaman gerçekleşecek? İyi bekliyor. Neyi bekliyor? Bir efendim? bakalım. Neyi bekliyor? Parmağ mı? Ne? <gülüyor> Yo. Parmak böyle. Trump'ın işareti bu. Bu yaptınız? O başka. Yanlış yaptım. Baş parmak havada. Bu ne demek? Trump. Ha, Trump. Okey. Tamam. Okey. Sadece Trump'ı da beklemiyorlar. Bunun Hı. için para lazım. Parayı nereden bulacaklar? Petrol satışından. Ama petrol fiyatları da bu arada iyi değil. Ben halde Rusya ve Suudi Arabistan petrol üretimini kısma konusunda mutabakat mutabakata varmışlar. 2018'in Mart ayına kadar uzatma konusunu kendi aralarında anlaşmışlar. Üretim kısmı konusunda. Ve ardından da petrol fiyatları fırlamış. Hmm, çok iyi. Rusya'da kazanıyor. Suudi Arabistan'da kazanıyor. Bin bin. Ama o İngilizce A oldu. Sen evet. Arapça ya da Rusça, Rusça söyleyeceksin onu. Şimdi ben bir sözümü tamamlayayım. Riyad'da Cuma günü mübarek Cuma günü Riyad'a gidiyor Trump. Ve orada anlaşma imzalanacak. Yüz milyar doları toka edecek Suudi kralı bizzat Trump'a vermez herhalde. O kadar banknotu nasıl 100 milyar dolar şimdi çok. Yani. <gülüyor> Birkaç kamyon dolusu. Bankadan şey yaparlar kart ya, kartı çekerler. <gülüyor> i̇lk, dur, i̇lk üçlü bir uluslararası şeye çıkıyor Trump. Riyad'dan sonra da İsrail'e, oradan da Vatikan'a gidecek. Böyle üç büyük dinin hegemen olduğu ülkelere gidiyor. Ama her şeyden önce bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşacak, bir yere gelecek. Evet, ona geleceğiz birazdan. Şimdi 100 milyar dolarlık şey bu. Pakistan'da da Belücistan'da 25 kişi öldürülmüş bir saldırıda, en az 25 kişi, 30 kişi de yaralanmış ve önemli bir e, Pakistanlı politikacının Belucistan'daki ziyaretinde olmuş. Işit yapmış bunu da deniyor. Onu da e, söyleyelim. Ve asıl gelelim günün e, ve kainatın en önemli haberine. 33 senemiz kalmış olduğunu sana ilan edebilirim. Zaten 2 sene önce 35 sene demiştim biliyorsun. 33 sen, 2050 fazla şey yapmaya lüzum yok. Ee, bu şey dünyadaki e, oksijenin, dünyanın oksijeninin yarısını kim sağlıyor, hangi mekanizma? Ağaçlar mı, ormanlar mı? Ağaçlar mı, ormanlar mı? muhtemelen. Evet, ama ondan pek bilinmeyen bir şey daha var. Mercan resifleri. Mercan resifleri. O. Ok, öyle mi? <gülüyor> Evet %50'si oksijenin çok o, ayrıntılı bir e, şeyi çıktı, araştırması çıktı. Dari Cemal'in bütün araştırmaları toplayan Truthout sitesinde bakarsan dünyanın oksijenin yarısını mercan resipleri sağlıyormuş. aldığımız nefes alıp verdiğimiz onların da tamamı 2050'ye kadar ortadan kalkıp ağırıp gidiyor okyanusların asitlenmesi ve sıcaklığı artması dolayısıyla eğer çok önemli önümüzdeki birkaç hafta içinde çok önemli bir buluş yapılmazsa sen üzerinde çalışıyordun hani Selahattin'le beraber abluda çalışıyordunuz eğer o buluş gerçekleşmezse e, bu şey Avustralya'daki büyük mercan resifine sizlere ömür diyeceğiz böyle bir şey yani Geçen sene yüzde yirmi ikisi Ölmüştü İki kilometrelik bir şey Yeryüzünün en büyük organizması Malum Büyük bir biyolojik çeşitlik var Bu sene yeni bir Şey olmuş ağırma olayı Ve yüzde altmış yedisi Gitmiş ağarmış. artık ağlayarak Anlatıyorlar kesin olarak ağlayarak yani Gerçekten bilim insanları orada Fotoğrafları ee, böyle işte ve yeni haritalarda yayınlanmış iyice beklenmedik bir şekilde de güneye doğru kayıyormuş Avustralya'da 2016'ya göre yani çok önemli bir şey var ee, çok kaybettiğimiz en önemli şey temiz hava ee, çünkü okyanus tabanının 100 binde ikisini 100 binde iki buçüğünü. E, kaplamasına rağmen dünyanın oksijenliği yarısını yapıyor ve karbondioksitin de fosil yakıt yani kömür, petrol yakmaktan gelen karbondioksitin de üçte birini yüzde otuz üçünden fazlasını absorbe ediyormuş emil eminmiyor. Bunlar da olmayacak tabi. Bir de ayrıca dünya çapındaki üretilen proteinin de yüzde on yedisini üretiyormuş çok enteresan bilgiler var yani görmekte olduğumuz şey bütün hesaplar demiş bilim, önemli bilim insanlarıyla konuşmuş daha önce Mael. ve bir tanesi de diyor ki bir profesör Miller diye bir profesör bütün yapılan hesaplar raporlar aslında fazla muhafazakar ...daha da kötü durum... ...benim gördüğüm kadarıyla demiş... ...yani iklim bozulması... ...daha sıcak havalar... ...sular ısınması... ...asitlenme... ...ayrıca gemicilik tabii... Hı hı. ...faaliyetleri de kirletiyor... ...aşırı avlanma... ...balık avlanması ve... ...limanlarda bütün o... ...yapılanmalardan dolayı... ...bir de şeyin de tarımda gübrelerin akıtılması filan yüzünden hepsi bir arada elde alındığı zaman yüzde doksanı iki kadar tehlike altındaymış. İki hiçbir şey kalmayacak deniyor. Bizim şimdi görmekte olduğumuz şey evrim için fazla hızlı demiş işte bu Profesör Miller ve diyor ki görmekte olduğumuz şey bu ağırma zannediyorsunuz ya ak ...aklanma durumu... ...o aslında ölüm demiş... ...beyaz ölüm... Evet. ...böyle işte... ...ve hiçbir şey yapılmıyor... ...kömür madenleri yapılıyor... ...Avustralya'da demiş çok büyük sorun var. E, büyük bir ekosistem çöküşüne sahne olacak. Yani bu konuyla alakalı buluş yapılması lazım. Burada para çıkar mı? Bununla alakalı olarak herhangi bir yeni kaynaklar keşfedilebilir mi? Çünkü buluş dediğiniz zaman ya da yeni bir icat dediğiniz zaman ucunda bir paraya dokunması lazım. Bu konuda net bir şekilde mercanlardan çıkarabileceği bir para olsaydı insanlar zaten onu korurlar da bir şekilde. Evet. Turist, turizm gelidir. Işte. i̇şte o turizme oraya gitmektense Mars'a gitmek yolunda harcamak isterseniz ...Amerika havacılık ve Uzay dairesinin piroteknik sistemler mühendisi Sır Rose kendisi aynı zamanda NASA'daki tek üst düzey Türk mühendisi olarak biliniyor. ki daha önce değildi bir notda çalışan uzman daha vardı o FETÖ soruşturmasından içeri alındı. Ee, kendisi demiş ki Mars'a ilk insan yani bunu söyleyen Sır Rose, Mars'a ilk insan 2030'da ayak basacak Gidiş dönüş yolculuğu toplam bir yıl sürecekmiş Ama laptop kullanılmayacakmış Bu son kısmını ben ekledim Bu arada Amerika Hayır. Birleşik Devletleri'nin laptop yasağı Avrupa'yı da kapsar hale getirildi Ondan haberiniz var mı? Böyle şeylerle başladı evet. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle başladı Sonra Avrupa'nın geneline doğru gitmeye başladı Ve şimdi galiba son yapılan açıklamada Artık laptopunuzla beraber seyahat edemeyecek misiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru Neden? Üzüldünüz? Hayrola Hemen gitmeyi düşünüyordum. Gemiyle görmüş, gidiyorum. Gemiyle giderim. Mercan resimlerinin oradan biraz yol uzar ama ben De, olmayabilir. Değil mi? Herhalde, profesörün adı da ne zaman karar vermiş biliyor musun? Deniz biyologu olmaya. 6 yaşındayken. O görmüş mercan resimlerini ve düşüp bayılıyormuş heyecandan. Ve inceledim diyor ama son son iki senede her şey değişti bütün hayatım kaydı sadece gördüğüm ölüm diyor ve ağlıyor adam hmm. dünyanın en büyük deniz biyologlarından birisi 33 sene kaldı hadi bakalım yani şey için birkaç hafta kaldı tabii Avustralya'daki büyük merceğe resifi de gerisini artık toplam gitmesi 33 sene ya bağlı tamam peki onu geçiyoruz şimdi ve ...büyük bir şeyden bahsedelim... ...ikinci büyük olay... ...açlık grevleri meseleleri var... ...önümüzde... ...devasa bir... E, ...sessizlikle karşılanıyor şey... ...bu arada... ...Avustralya'da da bir eylem yapıldı bu konuyla alakalı olarak... ...dünyanın dört bir tarafında eylemler düzenleniyor... Evet. ...hazır Avustralya'dan bahsetmişken... Melbourne'de Gülmen ve Özakçı için... ...bir açlık grevi eylemi destek amacıyla... ...iki günlük dönüşümlü bir açlık grevi başlamış... ...Bir gün gazetesinde yazıyor... Dünyanın her tarafında konuşulan bir olay olay haline gelmeye başladı. Türkiye'nin bazı kısımları hariç, bazı yerlerde kar gibi. Evet, aynen öyle. Çok önemli bir şey gerçekleşmedi. Ve yalnız dünya dünyada iki büyük açlık krizinden, üç büyük açlık krizinden bahsedebiliriz. Ama ikisi özellikle gündemde şu anda. Ötekinden de hiç ses edilmiyor. Yani Türkiye'de iktidar sıfırlamış vaziyette... Bütün yetkililer bu şeyden bahsetmiyorlar. insanların ölüme gitmelerinden. Bir de e, şeyden de bahsetmiyorlar hiç. E, Kemal Filistin Filistin'de de. Filistin'den mi? Filistin'den bahsediyorlar. Anadolu Ajansı gayet net bir şekilde bahsediyor. Açlık grevlerinden bahsediyorlar. Çok detaylı bir şekilde bahsediliyor. Mervan Bargutin'in evet, söylediklerinden falan. Bahsediliyor. Hatta e, evet. destek veren diğer devlet başkanlarının yaptıkları açıklamalara kadar her şey net bir şekilde görülüyor. Sorun açlık grevinde değil. Yani yöntemde değil. Sorun kimin yaptığında galiba. Evet sorun. Yani bu e, hakikaten insanlığın yüz karısı olduğunu söyleyebiliriz. O daha da senin söylediğin. Ben takip etmemiştim bunu. Çok detaylı bir şekilde veriliyor. Hatta böyle pizzat hat bir reklam yapmış. Reklamda e, çeşitli göndermeler yapmışlar açlık grevinde e, bulunanlara. Onun öncesinde açlık krevinin yapıldığı hapishanelerin önünde mangal partileri vermişler. Bunlarla alakalı Türkçe haberleri gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz ufak detaylı haberler olarak. Ama Türkiye'dekilerden pek ses seda yok. Diyorduk ki gelmeye başladı. Gelmeye başladı evet bunu da DHKP'ye yıkma yolunda harika bir yani inanılmaz bir riyakarlık örneği de ne diyeceğimi bilemiyorum. Açlık grevi maskesinin altından DHKPC çıktı diye Erkam Çoban imzalı bu ismi unutmayalım. Bir sabah haberi de var. Kızılay Yüksel Caddesi'ndeki açlık grevi yapan üç kişinin terör örgütü DHKPC üyesi olduğu ortaya çıktı kaos planında yeni gezi arka hedeflendiği belirtildi diye imzalı baya ayrıntılı haber gülmenin dosyası doktordan kaçtılar gündüz açlık akşam terör dosyaları kabarık filan diye böyle anlatıyorlar neyse ona da döneceğiz korkunç bir sessizlik hakim oluyor eee Ses şeyden çıkıyor, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgürlükçü Hukukçular Platformu ve İstanbul Tabip Odası 68 gün oldu değil mi ya da 79 artık, işe iade talebiyle Ankara'da açlık grevinde olan Nuriye Gülmen, akademisyen ve öğretmen Semih Özakçay'la 81 gündür oğlunun cenazesinin verilmesi için Dersim'de açlık krevinde olan Kemal Gün için gaz sahibi sesi önünde basın açıklaması yaptılar ve hak arama yollarının ortadan kalktığını söylüyorlar yarın geç olmadan bugün seslerini duyalım diyorlar çok e, vahim bir durum var. Türk Ceza Hukuku Derneği'nden de Gülmen ve Özakça için açıklama var. Haksız ve hukuksuz bu tutuma karşı sadece iş ve haysiyetlerine sahip çıkmak amacıyla demokratik tepki gösteren açlık grevindeki Nuriye Gülmen Semih Özakça'nın gün gün ölüme gitmelerine seyirci kalınmamalıdır diyorlar. Ve o halde yaşanan üstü halin ilanına neden olan darbe girişimi bastırılmış olmasına karşın yapılan sayısız yanlış uygulamalar var. Muhalif sesleri susturmak için her defasında uzatılarak olağanlaştırıldı diye başlıyor. Sayısız hak çiğnemesine yol açıyor ve sorumluların meşru sınırlara dönmesi gerektiği çağrısı var. Bu iki büyük farkında çok. değiliz, bilmiyoruz, çeşitli gerekçelerle bu olay hakkında bir bilgimiz yok diyorlar ya ben pek inandırıcı bulmuyorum bu açıklamaları. Özellikle son yapılan hareketlerden sonra bunlardan bir tanesi de Tunceli kent merkezinde Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan Seyit Rıza heykeli önünde 81 gündür bugün 82. gün oluyor. Oğlunun cenazesini almak için açlık krevi yapan 70 yaşındaki Kemal Güne kabaatlar Kanunu'na göre ceza uygulanması, günlük 227 liralık bu da toplam olarak 188387 liraya tekabül 18 ediyormuş. Kemal Günde diyor ki gerekçe ise kamu yerini işgal ediyormuşsun. Oysa burası bir park. Bu parkta benim oturma hakkım var diyor ve sadece oğlunun kemiklerini istiyor. istiyor ve çok bir mezar ağır istiyor. Bir... Mezarı yaptıktan sonra oğlunun kemiğini aldıktan sonra, da, oğlunun aldıktan sonra da oğlunun cenazesini aldıktan sonra da eylemi bitireceğini söylüyor. Buna karşılık ceza kesiliyor. Ceza kesildikten sonra da biz bilmiyoruz böyle bir eylem varmış etkin açıklamalar havalarda uçuşuyor. ...evet... ya ...çok ağır bir durum var... ...ses seda çıkmıyor... ...ve ölümcül bir durumda... 70 yaşının üzerinde galiba... ...değil mi Kemal Gün zaten... ...evet... ...Oya Baydar'ın önemli bir yazısı... ...var... ...şimdi ona bakalım... ...ölmeyin çocuklar diyor Oya Baydar... ...siz eridikçe toplum çürüyor... ...vicdan ölüyor diye... ...T24'te eminandı... ...siz... Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Siz orada, gören gözlerin, duyan yüreklerin, isyan eden vicdanların önünde gün be gün eridikçe Bu ülkenin vicdanı dumura uğruyor Vicdan ve iyilik katilleri, gözleri kendi çıkar ve iktidarlarıyla körleşmiş olan muktedirler Nefret söylemiyle, ayrımcılıkla, çatışmacı, savaşçı, saldırganlıkla kötücülleştirilmiş İktidar yalanlarının kurbanı masum insanlar farkında bile değiller. Bu toplum çürüyor. Molekülleri ayrılıyor. İnsanlarımız kendi kör duyarsızlıkları altında ezilirken kötülüğe dur deme cesaretlerini yitiriyorlar. Ne örgüt emri ne üst akıl siz haklarınız için adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı tek silahınız olan Yaşam hakkınızı ortaya koyarak mücadele ediyorsunuz. Sadece kendiniz için değil, adaletsizliğin, hukuksuzluğun kurbanı milyonlar için ölümü göze alıyor. Hepimiz adına bedel ödüyorsunuz. Bu yüzden size ölmeyin çocuklar diye seslenmeye cüret ediyorum. Saygısızlıksa beni affedin. Sizin özgür iradenizle, kararlılıkla, cesaretle ölümü göze almanız hepimizi, bütün toplumu asla ödeyemeyeceğimiz bir vicdan borcuna mahkum ediyor. Bu borcun altında eziliyoruz. Çünkü seyirci kalıyor, sembolik eylemler yapıyor, birlikte fotoğraf veriyor, yazılar yazıyor, ama duyarsız ve adaletsiz muktedirlere boyun eğdirecek bir güç olamamanın çaresizliğini yaşıyoruz. Açlık grevi, ölüm orucu, hakkın, adaletin bulunmadığı yerde silahsız insanın son çaresi, son silahıdır. Biliyorum. İyi bildiğim başka bir şey daha var. Yüzlerce yıllık ceberrut geleneğin mirasçısı bu devletin vicdanı yoktur. Kulakları sağırdır Derisi kalındır. Bildiği tek çözüm, hakları için başkaldırana şiddetle boyun eğdirmektir. Mevcut iktidarın bu gelenekten devraldığı ölüm duyarsızlığı, ölüm kutsaması, cellatlığı yüceltip idam naraları atması aynı kadim devlet zihniyetinin devamı ve parçasıdır. Acıyla kederle hatırlıyorum. F tipi cezaevi direnişi sırasındaki ölüm oruçlarında 150'yi aşkın gencecik insanımızı yitirdik. Devlet de, örgüt de, halk kitleleri de umursamadı. Adları hatırlanmıyor bile O günlerde bu duyarsızlığa karşı içimde büyüyen çığlığı Erguvan Kapısı romanını yazarak duyurmak Sessizliği yazarak delmek istedim Elimden gelen buydu Yaşamı korumak, kutsamak için Ne kadar az şey değil mi? Ölüm oruçları içimde vicdani bir yara olarak durur Çünkü bir yandan ölüme yatanlara büyük saygı Kendi çaresizliğimden utanç duyarım Öte yandan ister devlet ister örgüt iktidarı olsun Muktedirlerin insan yaşamına değer vermediklerini Ölümleri kendi hedeflerine giden yolda fire saydıklarını Araçsallıklaştırdıklarını iyi bilirim Bu yüzden insan yaşamına canlıya zarar verecek hiçbir eylemi kutsayamam Ölüm oruçlarını teşvik edemem Murat Sevinç yaşadığım bu yıpr yıpratıcı ikilemi Dikendeki 5 Mayıs tarihli Adaletsizliklere karşı yaşamı sahiplenmek yazısında o kadar mükemmel anlattı ki fazla söze ihtiyaç yok. Yaşıma verin, İçimdeki acıya küçücükte olsa bir ışık, bir umut gönderme ihtiyacıma verin, size seslenme cesaretimi. Size yalvarıyorum çocuklar, ölmeyin. Duyarsızlık cinayetine ortak olmamıza izin vermeyin. Adaletsizliklere, mağduriyetlere karşı kendimizi tüketerek değil, Birleşerek, birbirimizden güç alarak, yaşama birlikte sahip çıkarak mücadele edelim. Ölüme göz kırpan kararlılığınız ve cesaretinizle bize güç verin. Birlikte bu karanlığı, çürümeyi, kötücülleşmeyi, vicdan aşınmasını yenelim. Ölümden hayat doğmaz. Ölümden umut doğmaz. Hele bu topraklarda hiç. Eyleminiz amacına ulaştı. Yaşatmak için... ...umutlar filizlendirmek için... ...bizleri çaresizlikten doğan... ...utancımızla baş başa bırakmamak için... ...yaşama tutunun ki... ...bizler de... ...size tutunabilelim... ...Oya Baydar... ...T24, ölmeyin çocuklar... ...siz eridikçe toplum çürüyor... ...vicdan ölüyor diyor... ...sessizlik büyük bir... ...sessizlik kumkuması var... ...sessizliğin... ...kulakları sağır eden gürültüsüne kulak verelim şimdi biz de onu dinleyerek çıkalım bu yarım saatte Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again Because a vision softly creeping. Left while I was sleeping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 Simon ve Garfunkel söylüyor Sessizliğin sesi Sadası Karanlık Merhaba karanlık eski dostum Seninle konuşmaya geldim çünkü bir ...kıvrılarak gelen bir... ...görüntü var... ...ve uyurken beynimi sardı... ...hala da duruyor... Beynin içine bir... ...vizyon yüklenmiş... ...uykusuz rüyaların içinde... ...huzursuz rüyaların içinde... ...yürüyüp duruyordum... ...soğuk bir... ...gecenin içinde... ...ve sessizliğin sesine... ...dokundum... ...ve o çıplak ışıkta... ...on binlerce belki de daha fazla insan... ...konuşmadan... Konuşuyorlar, dinlemeden işitiyorlardı ve şarkılar yazıyorlardı. Hiç kimsenin sessizliğin sesini kırmaya cesaret edemeyecekleri sesler. Aptallar dedim, bilmiyorsunuz sessizlik bir kanser gibi büyür. Sesimi duyun, kelimelerimi belki size öğretebilir. Kollarımı, size uzanacak kollarımı gösterebilir ama sesim, kelimelerim sessiz yağmur damlaları gibi düştü ve dip derin sessiz kuyuların içinde yankılandı sadece. Ve insanlar boyunlarını eğip dua ettiler. Neon tanrısına, kendi yarattıkları ışıklar tanrısına, neonların. Ve fakat bir işaret, alamet belirdi. İşarette, alamette diyordu ki Peygamberlerin sözleri metro duvarlarına yazılıdır ve onlar sessizliğin sesini bütün o salonlarda, boş salonlarda yankılarlar, fısıldarlar diyor. Simon ve Garfunkel, sessizliğin kulakları sağır edici sesi. Açık gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve sessizliğin kulakları sağır edici gürültüsü altında devam ediyoruz. Bir yandan sabah gazetesi açlık grevi maskesinin altından DHKPC çıktı diye hem de imzalı Erkan Çoban imzalı bir doktordan kaçtılar gündüz açlık grevi akşam terör yapıyorlar diye bir muazzam propaganda şeyine başlamış durumda öz ve gülmenin dosyaları basit yaralama mala zarar verme DHKPC örgütüne bilmem ne de yapılan operasyonda gözaltına alındı filan diye polisin görevini yaptırmamak için direnme gibi daha önce şeyleri de almış polisten böyle bir DHKPC üyesi olduğu ortaya çıktı diyor ve yeni gezi parkı hedeflendi diye yazıyor öte yandan da çok başka bir taraftan da 1500 Filistinli mahkumun sürdürmekte olduğu bir aydan beri sürdürmekte olduğu muazzam bir açlık grevi var İsrail hapishanelerinde 17 Nisan'da başlamıştı. Mervan Barguti e, hapishane şartlarının berbat halini yaşama yaşanamayacak koşullarını protesto ederek ve administrative e, detention dedikleri idari gözaltı gibi idari tedbir olarak yapılan şey bir kanun çıkardılar. Herhangi bir suçlama e, yapılmaksızın e, aklında herhangi bir iddia ortaya atılmaksızın sınırsız süre altında tutulmalarına imkan veren bir kanun çıkarılmıştı. Ee, İsrail hapishanelerindeki en yüksek profilli e, kişi Mervan Bar Barguti, kendileri bazı, bazıları Filistin'in Nelson Mandela'sı diyor ona. New York Times'da da geçen ay Oped diye fik e, fikir sütununda bir yazı yazdı ve şöyle demişti, son 15 yılını İsrail hapishanesinde geçirdim. Hem tanığıyım hem de İsrail'in illegal sistemi bu kitle keyfi kitle tutuklamaları sisteminin ve Filistinli mahpuslara kötü muamele yapılmasının canlı tanığıyım diyor. Bütün diğer opsiyonlar bitti. Seçenekler bitti. Onun üzerine başka hiçbir çare olmadığına ve bu kötü muameleye karşı Haçlık grevi yapmaya karar verdim diyor. Ee, şeyde bunu yazmıştı. Eee şey, Democracy Now'da dünkü şeyinde oğluyla konuşuyor. Mergen Marvan Barguti'nin eee Arab Barguti tuzlu su o, eylemine girişti kendisi ve açlık grevi yapanlara e, karşı videolar koymalarını e, su, tuzlu su içerken e, görüntülerini koymaları çağrısında bulundu böyle bir eylem yapılıyor soruyorlar neden e, tuzlu su içiyorsunuz diye e, önce e, demokrasi navdan davet aldığı için teşekkür ediyor sonra da diyor ki tuz ve su şu anda oradaki yaşayanların tek kullandığı şey budur diyor. İsrail Hapishanesi'ndeki içtikleri, yedikleri. Başka hiçbir şey almıyorlar diyor ve sembolik bir eylem diyor. Biz de yaratıcı olmak istedik, kutunun dışına çıkmak için. Çerçevenin kafesinin dışına ve bilinciyi artırmak için herkesin de neler olup bittiğini göstermesi için diyor. İyi gidiyor. Ve Arap dünyasında da bu viral oldu diyor. Yani herkes bu videoları paylaşmaya başladı ve şurada da görüyoruz ki büyüdükçe büyüyor. Peki bize babandan bahset diyorlar. Babam e, siyasi bir liderdir. E, yani kendi özgürlüğü ve halkının özgürlüğü için 40 yıldın ötesinde bir mücadele vermektedir. 21 yıldan fazlasını hayatının İsrail hapislihanelerinde geçirdi. Filistinden 7 yıl kovuldu. İki defa Filistin Parlamentosuna milletvekili seçildi ve Fatih El Fatih Merkez Komitesinin de üyesidir. Yani Fatih El Fatih Partisinin de en yüksek yürütme organıdır diyor. Hem ulusal hem de uluslararası alanda destek almaktadır. Nelson Mandela gibi kişileri de destekledi. Ee, ve işte eski cumhurbaşkanı Jimmy Carter da en büyük destekçilerinden biri ve Merwan Barghouti'nin serbest bırakılması için bir videoyu da tek başına kendisi kişisel mesaj olarak gönderdi. Nobel Barış Ödülü'ne de 7 kere gösterildi. Ve 2 tane Nobel ödülü kazanan iki kişi de bu tuzlu su eylemine de e, katıldı ve destekçileri arasında yer alıyor babamın diyor. Peki neden babanız baş, baş, başlattı bunu diyor Mervan Barguti için? Çünkü bütün e, İsrail etkileriyle bütün görüşmeler boşa çıktı. Çok temel e, insan haklarına saygı göstermiyorlar. O yüzden e, özgürlük ve haysiyet adı verilmiş. Özgürlük ve haysiyet hareketi bunun adı. Bunlardan bahsediyor mu şey Hiç, acaba? Yeni Şapak ve diğer gazeteler bu, bu özelliklerini de anlatıyor mu? Özgürlük ve siyaset şeylerini filan tuzlusu, eylemlerini bilmiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de bunun konuşulduğundan pek emin değilim ben. E, çünkü onlardan bahsederlerse... E, bu sefer e, buradakilerden de bahsetmek zorunda kalacakları korkusunu da taşıyor olabilirler. O yüzden ben hiç duymadım hiçbir yetkinin ağzında. E, Norman Kurtulmuş'tan filan bir destek gördün mü sen Filistin'de? Yok ama rüya o kadar büyük ki birinden bahsedip birinden bahsetmemeleri beni çok fazla şaşırtmaz. Evet beni de hiç şaşırtmaz ama yapamıyorlar korkudan herhalde, sıkıntıdan ve... İlk defa bir yıl sonra açlık grevinden babam, ablam ziyaret etti ve baba bunu daha fazla yapmam. Çünkü bizi şey yapan, ayakta tutan tek şey buydu demiş babasına, kız kardeşi ya da ablası. O da ona bakmış ve demiş ki ben kardeşlerini senin yıllardır görmedim, düğüne de gelemedim, kardeşlerinin düğünlerine de yetişemedim. Ve senin çocuklarını yani torunlarımı da tanımıyorum. Dört yaşındaymış. İşte ben bunun için demiş açlık grevine gidiyorum. Adaletsizlik bana ve arkadaşlarım hapishanedeki arkadaşlarıma hiçbir şey yani bu işte bir tek... ...sesimizi çıkarabileceğimiz... ...tek şey bu... ...olduğu için demiş yani... ...peki ne zaman gördün diyorsun... Diye, Arab Alguti'ye soruyor... ...Amy Goodman babanı... ...yani... ...11 yaşındaydım ben... ...o tutuklandığında... ...gözaltına alındığında... ...16 yaşına kadar 4 sene... ...ayda 2 defa... ...görebiliyordum... ...16 yaşından sonra... ...belki 2 yılda 1... İzin çıkıyormuş görmesine. Son iki yıldır hiç görmedim diyor. Neden? İzin vermiyorlar da onun için diyor. Bir yaşındaki, e, benden bir yaş büyük olan abim için de aynı şey. E, en büyük kardeşimiz Kas, Kasım da onu sadece üç defa gördü hayatında. O, kendisi de zaten üç buçuk yıl herhangi bir sebep olmadan sadece Mervan Barguti'nin oğlu olduğu için Barguti'nin ...hapiste yatırıldı diyor. Annem ayda bir görebiliyor babamı ama... ...bazen ona da üç ya da dört ay izin vermiyorlar diyor. Ha, bu ay başında İsrail servisi hizmet... ...bir hizmette bulunmuş. İsrail gizli servisi. Daha doğrusu e, hapishane hizmetleri. Mervan Barguti yemek yerken gösteren bir sim yayınladı diyor. O olayın aslı da şu. Yediot Arhanot gazetesinin haberinden görebilmek lazım. Bunu Şalam gazetesinin internet sitesinde de açlık krevi yapan Filistin'in mahkum gizli yemek yerken görüntülendiği başlığıyla verilmiş. Ardından bunun basınla paylaşıldığı söylenmiş. Ee, ayrı bir hücre, tek kişilik hücreye alınıyor ve tek kişilik hücrede kamera görüntülerini alan bir şey, cihaz var. Daha doğrusu bir kamera var. Görüntüleri çekiyor. Tuvalete kadar görüntülerini çekiyor oradaki mahkumların. O hücrelerdeki mahkumların. Ardından da İçeriye tuvaletin hemen yanına şeker ve çörek bırakıyorlar. Deney yapıyorlar sanki. Ardından da bu kişilerin çörek, çörek ve deneyi, çörek ve şekerlemeyi yiyip yemediğini kontrol ederek videodan bakıyorlar. Eğer ellerini alır, alırlarsa bu çörek ve şeyi malzemeyi işte, yediler diyor. Yediler diyorlar ve bunu da ardından yemek yiyorlar diye söylüyorlar. Ve bunu da, da şalam Gazetesi de basıyor. Basıyor. Öyle. Evet. Nasıl içeri girdiğinden bahsedilmiyor ama haber son haberine baktıktan sonra kişon cezaevinde çekildiği söylenen bu görüntülerle alakalı yönetim bir açıklama yapmış müdürlük. Ayarlanmış olduğunu kabul etmiş. Müdürlük Barguti'nin gerçekten açlık grevi yapıp yapmadığını test etmek için bunu kendilerinin yaptığını söylemiş. Böyle şeyler Tam yapıyorlar. Tam bir yani insanlığın Psikolojik ne kadar yani. yere yatırılabileceğini sonu yok bunun. Barguti'nin Barguti'nin karısı da Fadwa Barguti de demiş ki bu tamamen uydurmadır. Ve İsrail'in niyeti bu çok rahatsız oluyor. Bütün amacı bunu her şeyi deneyebilir diyor. Bunu bitirebilmek için her diyor. Her şeyde deniyorlarmış gibi de görünüyor. Zorla evet. beslenme yani kısmına gelmediler ama işte. zaman. Evet. Ve işte böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Çok, e, durum nedir i̇şte son olarak ona da değinelim ve bitirelim açlık krevlerinden konuşuyoruz. Bu da çok çok önemli bir şey. Amerikan hapishanelerinde de devam etmekte olan e, feci şartları protesto edenlerin açlık grevi var. Ondan da bahsedebiliriz. Yani bütün dünya yerlerde sürünüyor yani As vicdansızlık ve adaletsizlik meselelerinden. Çok berbat diyor Arap Bergut'i hapishanedeki şartlar. Hastalar var ve bu idari kararnamelerle yıllarca hiç mahkemeye çıkarmadan yani bu ön mahkemelere bile çıkarmadan aileleri de görmeden yıllarca yatırıyorlar Filistinlileri diyor. Babama 15 yıldır elimi sürmedim diyor, dokunamadım diyor. Bu zaten açlık grevinin ne demek olduğunu gösteren bir şeydir diyor. 15 yıldır elimi sürmedim babama demiş. Evet. E, az zamanımız kaldı. Bugün bir saatimiz var. Şeyden de bahsedelim. E, haberler. E, bir savcı Mustafa Alper'in yaşamını yitirdiği kazanın ardından atılan başlık sebebiyle gözaltına alınan Cumhuriyet.com.tr Genel yayın Yönetmeni Oğuz Güven FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmış. Kusuklandıktan sonra yakınlarıyla vedalaşırken bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok demiş. Gazetenin internet sitesi Cumhuriyet.com.tr başsavcı Alper'in feci şekildeki ölümünü ilk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcı Mustafa Alper'i kamyon tweet tweetiyle duyurmuş. Tweet 55 saniye içinde silinmiş ama sabah gazetesi buna rağmen portali hedef tahtasına oturtmuştu diyor hukuku biçtiler başlıklı bir haberde Canan Coşkun imzalı gazeteci Nedim Şener de silinen tweet'i twitter'dan paylaşarak sevgili Orhan Erinç büyüğümüz şu başlığı atan hayvanı cumhuriyet çatısı altında tutmayın diye yazmış gözaltı dört gün sürmüş Nedim Şener sonra bir açıklama daha yapmış bir başlık yüzünden bu karar haksızlık o zaman gibi beni savunacağım diğer tutuklu cumhuriyetçileri de savunduğum gibi diyerek e, desteğini göstermiş Cumhuriyette yer alan dün okuduğumuz o hali kaldırın haberine dün birinci sayfada internet sitesinde de yayınlanan aydın yazar ve gazetecilerin o hali çaldırın çağrısına ilişkin haberinde düzeltilmesi istenmiş. Çünkü Metin hedeflenen bin imzaya ve gerekli olgunluğa eriştiğinde imzacılar tarafından basına ve kamuoyuna bir basın toplantısıyla da Erken oldu. Gazetenize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederken haberiniz konusundaki düzeltmemize yer vermenizi diliyoruz diye bir şey yollandı. Gençay Gürsoy, Gürhan Ertür ve Oya Baydar imzalı bir, üç imzalı bir metinle. Böyle bir durum var. Çok ayrıntılı birkaç da uluslararası haber var. Musul ve Telafer'de dün Can Sen'in sözünü ettiğin çok şiddetli çatışmaların arttığına dair bir haber var artı şeyden, artı gerçekten Irak ordu birlikleri Musul'da Haçlı Şabi milisleri de telafeci verde ilerliyormuş. Bölgede en riskli durumda olanlarsa, bilin bakalım kimler. Siviller. Evet. Yani çatışmaların bir şekilde ateşkesle sonuçlanıp teslim olmalarıyla biteceğini zannetmek biraz bu saatten sonra güç. Çünkü daha önce teslim olmaya çalışan eşit militantların sokak ortasında infaz edildiğine dair videolar paylaşılmıştı. E bu videolarda insanların bilinçaltına işlediği için ve bilinç üstüne de aynı şekilde iş, işlenebilir. İnsanlar ölene kadar savaşacak gibi evet, bunu duruyorlar. Ne gördüğün zaman zaten başka bir şey gelmez evet. herhalde. İstanbul'un ardından Mersin'de de Suriyelilerle kavga çıktığına dair kaygı verici bir haber daha var. O da artı gerçekte okuduğumuz 24 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürülmüş. Hani fihisak bu ikinci ölüm buluyor uçakla Biri İstanbul'daydı biri Mersin'de ee, İzmir'de de Yaşam Adalet ve Vicdan Yazılı döviz taşıyan grup Yani Gülmen ve Özakça için Açlık grevinde olanlar için Döviz taşıyan grubu da Gözaltına almışlar yani yaşam Adalet ve Vicdan da gözaltına almışlar Türkiye'den manzaralar Böyle bir şey Bunlarla ilgili çok Daha konuşacağımız Pek çok şey var fakat Bugünü bir de şeyle Bu ilk saati önemli bir şeyle Tamamlayalım Trump Erdoğan Görüşmesi Senin de can sözünü ettiğin Bu Oval Office'te görüşme yapılacak saati bu akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 19.40'da olacak yanılmıyorsam canlı yayınlanmayacak değil mi? Hı? o kadar merak etmemize gerek yok yok canlı yayınlanmayacak fakat başka bir şey var ilginç bir şey var o da şu 19.40'da gerçekleşecekmiş kritik görüşme Trump'la yapacağı 4 konu ele alınacak filan deniyor Tüm gözlerin çevirdiği görüşmelerin ardından Rose Garden'da çiçekli bahçede ortak basın toplantısı yapılacakmış. Dört ana gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virgül değil nokta mesabesinde olacak dediği görüşmede stratejik ortak müttefik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye silah yardımıyla ilgili endişelerini Erdoğan ayrıca Suriye ve Irak'taki son durumu harita üzerinde Trump'a anlatacakmış. YPG'nin Suriye'de PKK ile hareket ettiğine dair görüntüleri de mevkidaşıyla paylaşacakmış ee, ve Gülen için somut adım talebinde bulunacakmış ayrıca Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasıyla farklı suçlardan yargılanan İran asıllı Türk vatandaşı Reza zarab'ın ya da Zarza Sarraf'ın durumu konuşulacakmış benim babamın oğlu değil ama ...benim bir vatandaşımdır demişti... ...böyle kutup üzerinden gideceklermiş... ...gidiyorlar zaten... ...can, özel uçak... ...can... ...duyuyorsun değil mi? Evet ama ben Uçağı. nokta mesafe ne olduğunu anlamadım... Mesabe... mesabe. Hmm. Ona bakacaksın sözlükten... ...Osmanlıca'da i̇şte seni bitirdik... ...mesafe değil yani... ...tamam o zaman... Ee, ...ve şimdi... ...ana soruyu soruyorum... ...iki lider görüşmeden sonra Roosevelt salonunda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan Trump'ın onun umuruna vereceği öğle yemeğinin ardından Büyükelçilik konutunda da Amerikalı Amerika Birleşik Devletleri'nden kanaat önderlerini kabul edecekmiş. Bu arada da çok önemli bir mektup var Amerikan Kongresi'nden Trump'a yönelik olarak Türkiye'ye dönük çok sayıda uyarı ve talepleri veriyor veren bir mektup gitmiş onun biliyor musun? Hayır efendim. BBC Türkçe'de var. Yani öncelik vermeniz gereken konular diyorlar. Hürriyetten Cansu tam Canlıbel'in haberi bu. Başkan Trump'a hitaben yazılmış ve Rex Tillerson'a da gönderiliyor Dışişleri Bakanı'na mektup. Türkiye'deki demokratik değerlerin dramatik gerilemesinden ve insan haklarının buradaki erozyondan duyduğumuz kaygı rahatsızlığı dile getiriyoruz. Demokratik kimliği uzun yıllardır bu bölgedeki rolü filan. Ama şimdi mahkemeleri kullanarak ifade özgürlüğünü boğdular. Referandum şeffaflıktan uzak bir ortamda yapıldı. Amerikan Kongresi'nden bahsediyoruz. Senato Hı -hı. ve Temsilciler Meclisi. Muhalif siyasetçilerin pek çoğu hapiste azınlık topluluklarına yönelik doğrudan tehditleri, Kürtleri, etlik Kürtlerin de aralarında olduğu... Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği demokratik değerler ve insan hakları olmalıdır diyorlar. Şimdi soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım mı, ama bana... nokta mesabesi diye bir şey yok. Google yazıyorsunuz kaç sonuç çıkıyor biliyor musunuz? 18 sonuç falan çıkıyor. Virgül mesabesi diye yarattığınız zaman da bir şey çıkmıyor. Mesabe Yine... diye aratıyorum. Mesabe diye aratıyorum. Ne demekmiş? Mesabe yaratmıyorum. Mesabe nokta mesabesi kelimesini aratacaksın. Bil Yanlış bakıyorsun. Neyse mü mühim değil. Ana soru geliyor zaten zamanımız daraldı. Bitti mi Oval ofisteki görüşme masada dört kritik başlık Erdoğan'ın getireceği bir de e, Amerikan Kongresi'nin de e, Trump'ın Erdoğan'a sorması gereken beş büyük ana konu var demokrasinin ayaklar altında çiğnenmesi. Bütün buna harita üzerinden durum göstermeleri. Toplam toplam ne kadar görüşme olacak? Ee, bir 3 saat sürer herhalde bu kadar konu varsa ya da kaç 4 4 mi 3 artı bir mi demiştik konuyu yok 4 artı bir mi demiştik 4 evet. dakika 4 saat sürer diye düşünüyorum hepsini bir saate yersek toplam 20 dakika sürecekmiş o varafisteki görüşme yalnız kahvelerini içemezler o süre içerisinde ya kahve mavi yok asıl Starbucks'tan at atladın başka bir şey yapmayalım. var 10 dakika içinde bu sorular nasıl konuşulacak neden 10 dakika özet geçiniz çeviri var. Biri Türkçe, birisi İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla yarısı da çeviriye gidecek anında çeviriye. Yani toplam 10 dakikada dünyanın, Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye Cumhuriyetinin ve dünyanın Orta Doğu'nun bütün meseleleri 10 dakika içinde harita üzerinden konuşulacak. Nasıl olacak bu? Tamam, can, Sö an söyleyeyim, söyleyeyim. Gayet basit. Harita alacaksınız, önünüze koyacaksınız, böyle yapacaksınız. YPG bitti. YPG'di. YPG dediğiniz zaman anlayacaklar YPG. zaten. YPG. YPG. YPG. One minute. On, onlar eskilendi. Onlar eskide kaldı. Şimdi onlar o kadar popüler değil ama böyle YPG YPG şeklinde anlatırsanız bence gayet net bir şekilde anlayabilirler. Zaten o şekilde anladıkları için uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ben YPG YPG diyor. Başka bir şey söylüyorum. Nasıl Son, son Kötü müydü? Son, çok iyiydi cevap. Teşekkür Beğendim edelim. ama ilave de ediyorum. Buyurun. 10 minut, 10 minut. Açık kastı. Ahmet İnsel'le ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet ağır bir ortamda program yapmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye'de, hem Filistin'de yani şeyde İsrail hapishanelerinde açlık grevleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde de ağır açlık grevleri var mahpusların. Yani bir trajedi boyutuna almış olan bir ortamdayız. Nefes almaya çalışarak yapalım programımızı diyelim. E bugün... Evet bugün dünyadaki dünyadaki tutuklu nüfusu da hızla artıyor. Tabii bunu da belirtmek lazım, hatırlatmak lazım. Bu güvenlik devleti endişesi ve kurumlarının güçlenmesiyle beraber güvenlik devletinin hemen en önemli göstergesi tutuklu sayısının mahkum sayısının hızla artmasıdır. Bu Amerika'da zaten yıllardır böyle dünyanın en yüksek nüfus oranla hapiste insan sayısının olduğu yaşadığı ülke Amerika biliyorsunuz Çin ve Rusya'dan da daha fazla. Evet ve tü oran Türkiye'de Türkiye'de de büyük bir hızda artıyor muazzam bir artış var yani evet, oran, oran olarak, olarak Amerika'yı tutturacak yani. Evet arada biraz daha fark epey yüksek ama makas daralıyor. Evet çok hızlı artıyor. Bu güvenlik devletinin çok klasik bir göstergesidir. Maalesef, biz isterseniz daha gündelik konuya konularımıza dönelim. Evet. Bu Fransa'da seçimlerin devamı biliyorsunuz. Fransa garip bir şekilde hemen hemen Eylül ayından beri seçimde. Bu da aslında bir e, Demokrasi yorgunluğu yaratmıyor Desem e, yalan olur e, Niye seçimde derseniz Eylül'de başladı Sağın e, e, Adayının belirlenmesi için Ön seçim iki turlu yapılıyor Ardından e, Ocak ayında solun adayının Belirlenmesi için iki turlu seçim Yapıldı Ardından e, e, 23 e, Nisan ve 7 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için iki türlü seçim yapıldı Şimdi parlamentonun çoğunluğunun Belirlenmesi için Önümüzdeki e, Haziran ayında iki turlu seçim yapılacak Dolayısıyla böyle bir Eylül'den Haziran sonuna kadar süren e, Seçim Kampanyası içinde yaşıyor Fransa ve işte bu Haziran sonunda belli olacak Tabi Ortalık bütünüyle altüst olmuş durumda. Macron'un seçilmesi, Fransa'da siyasi yapının büyük ölçüde bir değişime zorlanması veya o boşluğun bu girişim tarafından doldurulması ortaya çıkan büyük çöküşün. iki ana partinin sağdaki cumhuriyetçiler, eski Degol'den kalma partinin, Sarkozy tarafından dönüştürülmüş hali olan Cumhuriyetçiler. Karşısında Sosyalist Parti. Bu ikisi de işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turuna adaylarını sokamadılar. Ne sağdayım ne soldayım diyen Marine Le Pen'le aşırı sağın temsilcisi Marine Le Pen'le hem sağdayım hem soldayım diyen aşırı merkezin temsilcisi Macron kalmıştı ve tabii ki Refleks olarak Fransızlar çok da büyük bir e, 2002'de yaptıkları e, refleksi göstermeden Macron'u seçtiler. Şimdi Macron dün e, başbakan olarak e, bir e, kişiyi atadı ve e, atadığı kişi e, sağın, e, daha merkez sağa yakın e, lideri Alain Juppé'nin sağ kolu Le Havre Belediye Başkanı. Edward Philippe. Philippe, evet. Bu son derece ilginç bir taktik izliyor Macron. Çünkü kendisine oy veren kitlenin tabii ki ağırlığı soldan geliyor. Sosyalist partiden geliyor. Sosyalist partinin içini hortumladı sonuçta öyle diyebiliriz. 1965'ten beri en düşük oy oranına, oy oranıyla çıktı seçimlerden. Sosyalist parti %6'yla. Ee, tam anlamıyla hortumladı Sosyalist Parti'nin içine. Şimdi ikinci aşamada mecliste e, kendisine bir çoğunluk oluşturmak için sosyalistleri e, büyük ölçüde kendisine bağladığını addederek doğru mu yanlış mı bunu göreceğiz önümüzdeki üç hafta içinde. E, sarı hortumlama operasyonu da e, Alen Jüphe'nin en yakını e, kişiyi Başbakan olarak atamak atayarak başladı. Bugün de hükümet ilan edilecek büyük ihtimalle sağdan, merkezden ve Sosyalist Partisinden e, ve belki de bağımsız, e, daha doğrusu e, belli bir milletvekilliği olmayan, siyasi doğrudan milletvekili olmayan kişilerden seçilmiş bir e, karma e, hükümet e, bugün ilan edilecek. Bu operasyon gerçekten tam merkeze. Bütün şeyin gücün merkezdeki boşluğa bir kara delik gibi çekerek enerjiyi orada yoğunlaşması demek. Bunun başarılı olup olmayacağını kestirmek kolay değil. Taktik olarak kağıt üzerinde başarılı olacak gibi gözüküyor ama diğer taraftan tabii ki Fransız seçimleri liste seçimleri değil. Her bölgede bir aday var. 577 bölge var ve her bölgede bir milletvekili çıkıyor. Bir aday yok yanlış söyledim. Bir milletvekili çıkıyor. Dolayısıyla <gülüyor> e, böyle 25 kişilik, 30 kişilik listelerle e, yapılan bir e, nispi temsil sistemi değil. Yerel adayın e, ağırlığı son derece önemli. Parti kimliği kadar önemli. E, göreceğiz önümüzdeki adaylar e, günlerde, haftalar içinde bu her şeyi merkezde toplama ee, tabii bir aşırı sağ ve radikal sol, radikal sağ, radikal sol, aşırı sağ, aşırı sol aşırı sol tabiri de çok doğru değil Melaşo'nun için ama kendisini daha çok e, sol popülist olarak tanımlıyorlar Şantal Muf'un e, ciddi biçimde e, etkisinin olduğu bir e, hareket Melaşo'nun e, hareketi baş boyun Fransa hareketi bu iki merkez kaç hareket sağda ve solda hareketin karşısında Macron bir büyük merkez oluşturma çabasında aslında böyle bir kafasında bir üçlü bir üçlü yapı var merkezin çok genişlediği ve sağında ve solunda daha radikal unsurların, hareketlerin yer aldığı bir büyük merkez. Bunu sağın ve solun ayrımını aşmak olarak tanımlıyor ama bu aynı zamanda hem sağın hem solun içini boşaltmak olarak da tanımlanabilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii Macron'un başbakan olarak atadığı kişi aynı zamanda Macron'la ilgili Liberasyon Gazetesi'nde e, Şubat ayından itibaren yanılmıyorsam e, Eduard Philippe Liberasyon Gazetesi'nde e, haftada bir bir e, köşe yaz, e, yazdı. E, birkaç siyasetçi Liberasyon seçim sırasında bunu vermişti. Orada e, Şubat ayında Macron hakkında söyledikleri yenilir yutulur şeyler değil aslında. <gülüyor> evet. Ya, Siyaset, hiç, siyaset, ya bu olmazmış. evet yani özellikle son dönemlerde ben de müsaade edersen bir dakikalık bir ilavede bulunayım Mark Weisbrot ilginç bir yazı yazdı bu Just Foreign Policy kuruluşunun başında iktisatçılığı evet. da var Center for Economy and Policy Research diye de bir kuruluşun da direktörü. New York Times'da bir yazı çıktı diyor. Globalizasyon galip geldi küreselleşme, milliyetçiliğe karşı. Geçmiş geride bırakılıp geleceğe yönelildi bu Macron'un kazanmasıyla. Ve açıklık kapalılığa karşı galip geldi diyor da. Pek böyle olmayabilir, o kadar şey, sevinmeyelim diyor. Gerçi diyor Marine Le Pen gibi Nazi işgali sırasında işbirlikçilerle kadar geri giden kökleri olan ve Fransız sömürgeciliğinin kolonyalizminin de temellerinden kurtulmak bir açıdan o partiden kurtulmak iyi oldu ama yani mesela şeyi hatırlatıyor Macron'un 2015'te bir kanun hazırlamış Macron kanunu diye işte işçilerin işverenlerin işçileri işten çıkarmasını kolaylaştıran reformlar filan yani böyle şey bildiğimiz işte kemer sıkma politikaları, işçi sendikalarını zayıflatan şeyleri de var. Çok gelecekte problem olacaktır diyor. Bakın, e, tabii çünkü e, tam dediğim gibi yani geçen haftada konuşmuştuk ne oluyorsan yani bir neoliberal evet. politikayı özellikle e, şeyde e, iktisat alanında ve özellikle Emek piyasası alım. Ee, Vay, evet. tam onu söylüyor zaten, evet. Yani özgürlük olarak savunurken, diğer taraf, diğer, diğer taraftan da şey yapıyor. E, e, bir kültürel anlamda e, e, ilerici pozisyonlar çıkartıyor. Yani bu gerçekten bir tonibilers açık <gülüyor> evet. biçimde. Tony Blair politikasının işte 15-20 yıl sonra gözden geçirmiş 2008 krizi çerçevesinde gözden geçirmiş bir versiyonu. Zaten Tony Blair de seçimden birkaç gün önce veya birkaç gün sonra şimdi tam hatırlayamadım Macron'u destekleyen ve ona öğütler veren bir makale yayınladı. Evet harika gelişiyor her şey. Yani şeyde Macron'un kendisi de bu bütçe açığını azaltma ve yapısal reformlar dediği şey tam da çözüm değil. Problemin asıl sorunun ta kendisi diyor Mark evet. Weisbrot'ta. Tipik bir şekilde. Evet. Macron atadığı başbakan da ilginç. Kendisi e, sol, iki, üç kuşaktan beri sol olan bir aileden geliyor. Hatta okuduğuma göre e, dedesi e, Luhav'da dedes, dedesinin babası veyahut Le Havre'da ilk Komünist Partisi'ne üye olan kişiymiş. Annesi babası hepsi sol partilere desteklemişler hatta militanlık yapmışlar. Ayrıca Fransızca öğretmeni olan bir anne baba ve kız kardeşin Fransızca öğretmeni olduğu bir aile. Edouard Philippe'in doğum tarihi 1970 yani Macron'dan 7 büyük kendisi e, siyaset bilimi yüksek okulunda okurken 1989-1990 arasında Sosyalist Partisi'ne yoğulmuş, rok grup içinde yer almış birkaç sene ve kendisinin dediğine göre ilginç bir şey istiyor. işte Ondan sonra e, biliyorsunuz 95 yılında Mitherehan öldükten sonra 94 e, 94'te e, yapılan pardon Mitherehan'ın e, Cumhurbaşkanlığı sona erdikten sonra yapılan seçimlerde Şirak Başkanlığı kazanmıştı. Diyor ki 1995'te Şirak'ın seçimleri kazanmasıyla beraber benim için en önemli iki değer olan özgürlük ve otoritenin beni sağa yerleştirdiğiniz sağda sağ değerlere sahip olduğumu gösterdi ve ondan sonra sağ politika içinde, anajöpe içinde devam etmiş. Özgürlük ve otorite nin birleşimi ne temsil ediyor? Aslında Macron da çok benzişiyorlar bu bakımdan. Evet. evet, ben de onu ee, söyleyecektim. Çok benzişiyorlar. Ee, 2010 2002de de e, Sarı e, Partisi, o zamanki adıyla e, başkanlık için Birlik e, Partisi, Juppé'nin e, e, yeniden şekillendirdiği partinin genel sekreterliğini yürütmüş Sarkozy ile MDS. Ee, bitişecek e, ve fiziki çatışmaya girecek bir gerginlik yaşamış. Serkos'dan nefret eden ve büyük ihtimalle de o yüzden e, siyasetten bir bilet ayrılıp sonra 2010 yılında e, Luar, e, belediye olan, siyasete, Luar belediye başkanı olan siyasete Luar belediye başkanının yardımcısı olarak başlayan 2000'lerin başında veya 1990'ların sonunda bir siyasetçi kendisinin bir tür her türlü kılıfa girebilecek bir esnekliğe sahip olduğunu iddia ediyorlar. Yani hakikaten Macron uyumlu bir başbakan seçtiğini söyleyebiliriz. Macron 1 ve Macron 2 gibi bir durum var orada. Evet. Ama seçimler de ne gösterecek bilemiyoruz. Önümüzdeki kısa vadede önemli bir seçim var biliyorsunuz Britanya'da, Britanya seçimleri çok önemli, evet. E, bu Britanya seçimlerini derezlemeyin e, daha büyük bir çoğunlukla kazanması ihtimali var. Labour İşçi Partisi e, son derece radikal, e, bir tür e, küreselleşmiş e, Britanya ekonomisinden, özellikle t kopuşu e, içeren çok e, daha sol ağırlıklı sol temaların ön planda olduğu iktisat politikalarında başta olmak üzere bir program kabul ettirdi partiye. Burada demiryollarının özelleştirilmesi pardon devletleştirilmesi, devletleştirilmesi var, özelleştirilmesi var. demiryollarının devletleştirilmesi var. Buna İngilizler çok karşı değiller anladığım kadarıyla. Ama bunun yanında elektrik yani kamu hizmetlerinde ciddi bir devletleştirme önerisi var. Diğer taraftan Avrupa Birliği yurttaşlarının İngiltere'de, Krallık'ta yaşayan Avrupa Birliği yurttaşlarının haklarının savunması var. Yani Brexit çerçevesinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin hemen hemen 2-3 temel konusundan birisi bu. Avrupa Birliği yurttaşlarının, İngilt Britanya'da yaşayacak Avrupa Birliği yurttaşlarının Haklarının korunması meselesi. Ee, ama diğer taraftan da yerel seçimlerde, bunu daha önce bahsetmiştik, ee, Muhafazakar Parti'nin çok ciddi biçimde kendisinden ciddi oy katmış olan bu e, Britanya Bağımsızlık Partisi'nin oylarını kendisine yeniden topladığını görüyoruz. Çünkü o Britanya Bağımsızlık Partisi'nin varlık nedeni kattı ile beraber. Evet. Ve e, İşçi Partisi'nin kendi e, e, güçlü olduğu alanlarda Yerel seçimleri çok kazanamadığına e, Manchester e, dışında pek başarılı olamadığını görüyoruz Önümüzdeki haftalarda göreceğiz Bu e, bir yerel seçim yanılgısı mı Yoksa bir dip dalgasının e, Tereza etrafında Şöyle bir eğilim var, Brexit'ten artık geri dönüş mümkün değil. Dolayısıyla bunu en savaşçı biçimde Avrupa'ya karşı savunacak olan partiyi destekleyelim refleksi var. Yalnız liberal demokratlar bu arada hala Avrupa Birliği'ne üyeliğin devam etmesi, hatta Brexit referandumunun iptal edilmesi kampanyasını yürüterek Oylarını arttırabiliyorlar art, e, kısmen. Bir Bu diğer di, seçim... Dip, dip e, dalga. Dip, yani bir tek şey söyleyeceğim. E, dip dalgası konusunda eğer e, taban hareketlerini örgütlemedeki başarısını e, Bernie Sanders'ın çalıştığı gibi çalışabilirlerse diye yazıyordu bir yazar. E, kazanma şansları da olabilir her şeye rağmen. Beklenmedik bir şekilde işçi partisinin diyordu. Bunu konuşuruz daha ileride. Evet zaten Tereza biliyorsunuz baskın erken seçim yaptı evet. herhalde biraz da çünkü normalde seçimler 2010'da yapılacak. Evet evet bunu Evde. önlemek için evet. yaptı tabii. 2020'de Brexit'in sonuçlarının en şiddetli biçimde görünmeye başladığı yıl olacağı için onu önlemek için ve kendisi Brexit e, müzakerelerinde parlamentoda kendisine daha güçlü bir dayanak e, destek elde etmek için yaptı. Bakalım. Almanya seçimlerinde de bu e, muhafazakar dip dalgasının gene yükseldiğini görüyoruz. Üçüncü e, eyalet seçiminde de üst üste e, sosyal demokratlar beklediklerinden çok daha kötü sonuçlar aldılar. Özellikle Sar ve Schleswig-Holstein'de e, kaybetmeleri biraz marjinal addedilebilirdi ama bunlar küçük eyaletler kendisinin kalesi olan yani sosyal demokrat Alman sosyal demokrasının kalesi gerçekten kalesi olan ve 18 milyon nüfusla en büyük nüfus eyalet nüfus sahibi eyalet olan Almanya'da kuzey Ermenya ve Vespali eyaletinde birinci gelmeyi ve oylarını arttırmayı beklerlerken ilk defa 1966'dan beri. Eyalet yönetimini ilk defa değil, 2005-2010'a evet. Ama 1966'dan beri e, yönettikleri eyaleti kaybettiler. Ve e, 1947'den beri aldıkları en kötü oy bu eyalette aldılar. %31,5 oy aldılar. CDU e, e, %33 oyla öne geçti ve eyalet yönetimini e, e, alacak. Halbuki 2012'de Sosyal Demokratlar yüzde 39 oy almışlardı bu ülkede, Sedyolu ise yüzde 28 almıştı. Bu arada Yeşillerin de e, oy kaybettiğini görüyoruz ve e, buna karşılık e, aşırı sağ parti yüzde beş barajını geçerek bir iki puan yüzde barajını geçerek bu eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. Evet. Bu önümüzdeki e, Eylül ayında, Eylül sonunda yapılacak olan Almanya seçimlerinde Sosyalist Parti'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin yeni başkanı e, Schultz yönetiminde e, bir e, zafer kazanması beklenirken Nisan ayında bir ay önce bu üst üste gelen üç seçim hezimeti e, seçim sonuçlarının işte öyle beklendiği gibi Sosyal Demokrat Parti deyine olmayabileceğini gösteriyor ve bu e, Renan ya Kuzey Renan ve e, Baspa bölgesindeki e, muhafazakarların oylarının e, birdenbire böyle hızlı artması beklenmedik bir artmasının arkasında e, bu güvenlik e, sorunlarının e, gündeme gelmesi bu e, kolon e, köründedeki e, Geçen Noel ayındaki bazı taşkınlıkların kadınlara yönelik bazı Noel gecesi yapılan, yılbaşı gecesi yapılan taşkınlıkların bıraktığı izin hala devam ettiğini iddia ediyorlar. Bu ne derece doğru bilmiyorum. Özellikle de Berlin'deki saldırının müsebbibinin yapan kişinin yıllarca Kuzey ve Renanya bölgesinde yaşadığını, fişlenmesine rağmen izlenmediğini, ve burada bir güvenlik, çok büyük güvenlik açığı olduğunu iddia ederek kampanya yürüttü e, muhafazakarlar. Almanya boyutunda bir güvenlik kampanyası e, yürüterek seçimi e, kazanabilirler. tabii bu son derece tehlikeli bir tema aynı zamanda. Çünkü güvenlik kampanyası sonuçta e, yerli e, yabancıları e, ülke içinde yaşayan tırnak içinde yabancı olarak addedilen kişileri e, hedef alan bir kampanya olur her yerde, dünyada olduğu gibi. Ve bunun tabii son derece oradaki göçmenleri tehdit eden bir boyutu var maalesef. Evet. Tabii bu arada Türkiye'nin özellikle Tayyip Erdoğan'ın ben o ülkelere gider ve istediğim gibi kendi ülkemde kampanya yaparım demesinin de buralarda çok ciddi bir tepki yarattığını belirtelim ve şöyle bitireyim. Brüksel Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'a bu NATO zirvesi için Brüksel'e gelecek Mayıs sonunda otelin önünde bir gösteri düzenlemek istiyor AKP'liler. Buna izin veremeyeceğini söyledi. Tayyip Erdoğan da o kendi işine baksın, sokakları temizlesin. Brüksel sadece Brüksel'in değil, NATO'nun da başkentidir. Evet. Dedi. Vallahi belediye başkanı da yaptırmayacağız diyor. Ama tabii bu tür gerginliklerde işte tam o güvenlik endişelerini yabancıların yarattığı güvenlik endişesine dönüştürüyor. Ve e, maalesef e, o göçmen işçiler bu tür stratejilerin esiri geliyorlar. Her Taban zaman olduğu doldur. gibi yoksullar ve evet göçmenler arada kalıyor. Evet. evet bunları çok önemli konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ahmet İnselli Ufuk Turu Evet şimdi araya gideceğiz ve ondan sonra da Açık Bilinç programında Yine sivil itaatsizlik konuşacağız ama bir düzeltme yapmalıyım. Önemli bir hata yapmışım. Yüzde yüzlük bir hata yaptım. Onu düzeltir. Özür dilerim. Şimdi bu akşam 19 Türkiye saatiyle bugün 1940'ta Erdoğan'la Trump arasında oval ofiste görüşme var. 20 dakika sürmesi planlanıyor. Hı hı. Ve 19.40'da başlayıp 19.40 olduğuna göre gayet de şey bir saat böyle. Saat başı çeyrek, yarım saat de değil. 19.40. Demek ki tam uyulacaktır. E, tam 8'de de bitecek Türkiye Hı -hı. saatiyle. 20 dakika. Ben dedim ki o zaman 4 konu en az şeyde var. Yani PYD, çatışmasızlık bölgeleri, Gülen, Veza Zerrab meseleleri. E, Türkiye tarafından e, ve Suriye haritalar üzerinden izahat var. YPG miydi neydi YPG. YPG. YPG yanlış bir şey var YPG onun. neyse öbür taraftan da tabii işte şeyin, Amerikan Kongresi'nin de <gülüyor> e, e, demokratik değerlerin dramatik gerilemesi insan haklarının çiğnenmesi mahkemelerin kullanılarak ifade özgürlüğünü boğması referandumun şeffaflıktan uzak bir ortamda yapılması hı hı. muhalif siyasetçilerin hapiste olması Amerika'nın da demokratik değerler ve insan hakları olmalı diyorlar. Evet. Şimdi ben hesap ettim, 10 dakikada bu nasıl konuşulacak dedim çünkü yarısı çeviriye gidecek. Ama muazzam bir hata yaptım tabii. Buyurun efendim. Beş yaptım? dakika olacak, five minute. E çünkü onda 10 on dakika Trump konuşacak, 10 dakikada Erdoğan konuşacak. Tam bir eşitlik haline. Ama bunların çevirileri de var. Dolayısıyla beş dakika konuşup Beş dakika çevrilecek Beş dakika konuşacak öteki Beş dakikada çevrilecek böylece yirmi dakika olacak Evet Dolayısıyla five minute Demek gerekiyor Evet düzeltir özür dilerim Kusura bakmayın Açık Gazete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 Must continue to delve deeper into the philosophy of nonviolent resistance. That is something about this method that has power. And I know that there are those who will ridicule it occasionally, but it has worked miracles in the South. It has morality with it because it gives us the opportunity to work to secure moral ends through moral means. Evet. Merhabalar. Günaydın Güven Bey. Ee, günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Merhaba. Günaydın Can. Martin Luther King'in bir konuşmasından bir parçayla giriş yaptık. Şiddete başvurulmayan direniş biçimlerinden sivil itaatsizlikten bahsediyordu galiba. Bugün biraz bunların üzerinde mi duracağız? Evet. Biz de bugün de sivil itaatsizlik programı yapacağız. Bu programı ee, yapacağız diye söz vermiştik referandum sürecindeki programlar e, sırasında fakat e, sürdürecek yer bulamamıştık e, önceki hafta başladığımız müziğin algısının evrimi e, serisi bittiği zaman sivil e, tatsizliğe döneriz diye düşünmüştüm e, fakat zaman açısından hassas bir durum var çünkü sizin de e, her gün haberlerini verdiğiniz gibi e, bir sivil itaatsizlik eylemi olarak e, işlerini geri isteyen e, bir akademisyen, bir de öğretmen iki genç insan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça e, yaklaşık altı aydır bu olayını sürdürüyorlar. Fakat son iki aydır e, açlık grevine da başlamış durumdaydı ve bugün itibariyle neredeyse 70. güne evet. e, dayanmış durumda. Kritik bir süreç e, içinde. Yine hepimiz çok aslında endişe verici ve can yakıcı bir durum. Bir de baba var hatta süreç... yani o ikisine ilaveten bir de o oğlunun kemiklerini isteyen. O da 80 gününü geçmiş, geride bırakmış olan bir baba var. Kem evet, Kemal, Kemal Gün. O da 80'li Gün. günlere e, gelmiş. Onun da sağlık durumu ciddi. Dolayısıyla bu e, sivil itaatsizlik e, konusu nedir? Bir felsefi düşünce olarak nasıl doğmuştur ve bir eylem biçimi olarak e, tarihte ne şekilde tezahür etmiştir? Bu konulara belki şimdi... Bakmanın daha doğru olacağı tanısıyla önce bir parantez açmış olduk müzik algısı serisine. Yoksa aslında bugün Ankara'dan Doktor Özlem Çevik konuğumuz olacaktı. Kendisini haftaya konuk edeceğiz. Bu değişiklikten ötürü özür dileyerek ben şimdi sivil taatsızlığın biraz tarihçesine dönmek istiyorum. Ee, sivil itaatsizlik aslında e, tabi insanlık tarihinde çok eskilere giden bir eylem biçimi ama bir felsefi düşünce olarak e, formüle edilmesi ve o şekilde benimsenmesi aslında e, Amerikalı yazar ve düşünür e, Henry David Thoreau'nun e, yazıları sayesinde oluyor. E, 1800'lü senelerde ee, doğu'nun etkilediği insanlardan birisi Martin Luther King ee, Amerika'daki yurttaşlık hakları e, siyah yurttaş hakları e, hareketinin e, belki en önemli ismi fakat ondan ibaret de değil ee, bu sivil itaatsizlik konusuna baktığımız zaman ilginç bir şekilde e, hem doğudan batıya hem batıdan doğuya e, gitmiş derin etkileşimler görürüz. Yani Turo'nun yazdığı "Sivil Hükümete Karşı Direniş" isimli eser 1848'de yazdı. Daha sonra Neredeyse da "Sivil Direniş" olarak kullanılarak evet. biliniyor. Örneğin savaş karşıtı bir insan olan ünlü Rus yazar Leo Tolstoy etkiliyor. Ee, Tolstoy Toro'dan yaklaşık bir on yaş filan daha genç ee, Toro'dan etkilenen Tolstoy daha sonra e, Gandhi'ye e, Mahatma Gandhi'ye bir mektup yazarak e, Hintlilerin İngiliz emperyalizmine karşı e, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleriyle karşı çıkmalarını öneriyor. E, Böyle bir to, Tolstoy Gandhi yazıyor e, yazışması var. Daha sonra da bu kez Batı'dan Doğu'ya değil Doğu'dan Batı'ya Gandhi'nin e, yazıları ve yaptıkları Martin Luther King'i etkiliyor. E, Gandhi'nin ölümünün ardından Martin Luther King bir, e, büyük Hindistan gezisi yapıyor iki hafta boyunca. E, ama ondan önce de e, Gandhi'nin yazıları e, doğrultusunda bir takım stratejiler geliştiriyor. E, şimdi Burada e, bu programa hazırlanırken ben e, hukuk felsefesi literatürüne baktım. Bu konular aslında benden ziyade Ömer Bey sizin e, işleriniz. Gerçekten. Ama benim görebildiğim kadarıyla en merkezi meselelerden bir tanesi hukuk felsefesinde. E, hukuki olanla meşru olanın e, ayrımı. E, bu da aslında tam bu Martin Luther King'in dinlediğimiz programın girişinde söylediği şeye çok yakından temas eden bir konu. Çünkü Martin Luther King orada diyor ki e, biz şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri yaptığımız zaman bunu küçümseyen küçük gören hatta alay eden insanlar e, oldu olabilir. Fakat bu yöntem bize e, güneyde mucizeler yarattı. E, çünkü bu e, ahlaki olan sonuçlara ulaşmak için ahlaki yöntemleri kullanmamıza imkan verdi diyor. Burada aslında ahlaki yine meşru da denebilir e, diye düşünüyorum. Yani meşru sonuçlara ulaşmak için meşru yöntemler e, kullanmamızı sağladı e, dedi de Fekmarin Yanlış bir şey söylemiş olmayı. Olmayız Olmaz Evet. E, Peki nedir yani bir şeyin meşru olması ne demek özellikle meşru olanın hukuksuz olması çünkü sivil itaatsizlikte meşru olanı e, savunuyorsa insan e, neye itaatsizlik ediyor e, hukuku çiğneyerek meşruluğun yanında durmak nasıl olabilir e, hukuk felsefesinin ana meselelerinden bir tanesi bu ee, ben e, şöyle bir örnekle belki bunu en iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. E, bu Amerika'daki e, Siyah Yurttaşlık Hakları Hareketi'nin de aslında tetikleyicilerinden bir tanesi e, olan e, olay. E, Montgomery e, otobüs boykotu. 1 Aralık 1955 günü akşam e, işinden evine dönmek için... E, iki yaşında ufak tefek kendi halinde terzilik yaparak geçinen Rosa Parks isimli kadın otobüse biniyor. Üç arkadaşıyla beraber. Alabama eyaletinin yasalarına göre otobüsün ilk 10 yerinde, ilk 10 koltuğunda yalnızca beyazlar oturabiliyor. Siyahların oturması yasak. Ee, Rosa Parks'ı ve arkadaşları da bunu çiğnemiyorlar. 10 ee, yerin arkasında bir yere oturuyorlar. Fakat aynı yasa diyor ki eğer bu 10 yerde olduktan sonra otobüse hala binen beyaz yolcular olursa e, otobüs şoförünün siyah yolcuları yerlerinden kaldırıp arkaya gönderme ve beyaz yolcuları onların yerine oturtma hakkı da var. Yani önce gelip oturmuş da olsalar siyah yolcular beyaz yolculara yerlerini verip ayakta gitmek zorunda kalıyorlar. Nitekim bir Aralık 1955 günü başka beyaz yolcular geldikten sonra otobüs şoförü gelip bu 4 kadından arkaya geçmelerini ayakta gitmelerini istiyor. Ee, üçü Roza Park'ın arkadaşları. Her zaman yaptığı gibi buna uyuyorlar. E, otobüsün arkasına geçiyorlar. Roza Park ben kalkmayacağım yerimden. Önce geldim burası benim. Ee, diyor. Ee, aralarında bir tartışma geçiyor. Ee, otobüs şoförü polis çağırıp seni tutuklatırım. Ee, yasayı çiğniyorsun diyor. Roza peki buyurun o zaman. Diyor. Ee, Nitekim o gün tutuklanıyor. Ee, fakat bu e, süreli bir otobüs boykotunun tetikleyicisi oluyor. Dört gün sonra e, bir takım sivil toplum kuruluşları bir otobüs boykotu başlatıyorlar. Beş Aralık'ta. Yaklaşık bir sene kadar sürüyor. Evet. Ve şöyle iranik bir durum var. E, Alabama'da e, parası olan insanların çoğu beyaz olduğu için ve evet. onlar benli ölerde oturup otomobilleriyle işlerine gelip gittikleri için Şehir içinde oturup otobüs kullanan yolcuların çoğu siyah. Ee, otobüs yolcularının yüzde yetmiş beşinden fazlasının siyah olduğu söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir boykot olup e, siyahlar otobüse binme, binmemeye başladıkları zaman e, otobüs sistemi zarar ediyor ve çöküyor. E, zaten yaklaşık bir senenin sonunda Amerika'nın yüksek mahkemesi e, bütün ulusu ilgilendiren bir karar alarak Alabama'daki otobüslerdeki bu siyah beyaz ayrımcılığına son veriyor. Dolayısıyla 1956 senesinde çekilmiş bir fotoğraflar. Rosa Parks yine bir şehir otobüsünde oturuyor ama bu kez beyaz bir adamın önünde bir sırada yer almış Şimdi bunu bir örnek olarak anlattım. Çünkü burada aslında Rosa Parks'ın ben yerimden kalkmayacağım. İlk ben geldim ben oturuyorum. Sonra gelen ayakta dursun demesi bence çok meşhur bir şey. Meşruiyeti savunan bir şey. Ama aynı zamanda hukuksuz da bir şey. Çünkü o zamanın yasaları tam tersinin yapılmasını emrediyor. Evet. Belki ideal bir dünyada meşru olanla hukuki olan e, her zaman üst üste oturuyor olabilir. E, e, ama e, bizim dünyamızda e, her zaman böyle olmuyor. Bazen meşruiyetle e, hukukiliğin yolları ayrılıyor. E, i̇şte bu yolların ayrıldığı bazı zamanlarda e, sivil itaatsizliği meşru olanı savunmak için e, hukuki olanın karşısında durmak e, ona itaat etmemek e, şeklinde belki tanımlamak e, benim düşünebildiğim en e, kısa doğru e, tanımı oldu. Evet yani 100, yaklaşık 170 yıl önce Henry David Thoreau'nun yazdığı şeydi sivil itaatsizlikte kendisinin de zaten e, vergi, e, bu savaş yapan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin Meksika'nın yarısını gasp eden e, korkunç bir e, başkanın William Paul galiba başkanın adı e, ve onun e, aynı zamanda köleciliği e, sonuna kadar savunan köle sahipliğini hatta buna daha da ek kanunlar da getirmeyi düşünen e, bir yönetime karşı Vergi ödemiyerek yani kanunları en temel şeylerden bir tanesi kapitalist toplumda herhalde vergi ödememek büyük bir kanunsuzluk, suç. Ama aynı zamanda da gayet meşru bir adaletsiz ve eşitliği savunan bir tavırdan kaynaklandığı için de çok büyük o civil disobedience denen. Metin aslında daha ayrıntılı bir adı var. Ama bugüne kadar tarihte çok önemli bir yer tutarak geliyor. Evet, ha. Thoreau aslında ilginç bir adam, ilginç bir düşünür. Massachusetts eyaletinde doğmuş, hayatının hemen hepsi oralarda geçmiş. Fakat kendine özgü bir insan olduğu ta ilk gençlik zamanlarından belli... Ee, Harvard Üniversitesi'nde öğrenci oluyor. Ee, ardından e, yani hem okur yazar bir adam hem de bir doğaya düşkün tarafı var ve e, basit yaşam e, ya da basit yaşama diye bir e, hayat felsefesi e, kendisine e, belirliyor. 1845 yılında bu şimdi e, işte Boston şehrinin banyosu gibi Görülebilecek biraz Kuzey Batı'na Doğru e, Concord diye bir yer var Şimdi artık e, Hani Harvard hocalarının Oturduğu sonra işine gelip gittiği Her gün filan yer haline geldi Ama o zamanlar böyle ormanlık ve Elden ayaktan uzak bir yani Orada Walden e, isimli bir e, Gölün kenarında kendisine bir kulübe inşa ediyor ve e, Bütün insanlıktan uzak işte Yazma çizme okuma işleri için oraya çekilip iki sene orada e, yaşıyor. Fakat bu iki sene boyunca e, kölelik e, köleliği koruyan yasalara ve Amerika'nın işte bu Texas ve California e, sınırları konusunda ki anlaşmazlıklardan dolayı e, savaş Meksika'ya savaş açmasına karşı olduğundan vergisini e, ödemeyi reddediyor e, bunun sonucunda e, yakalanıp hapse atılıyor 1846 senesinde e, 1848'de de bu e, sivil itaatsizlik e, yazısını yazıyor ve orada aslında Martin Luther King'in de Gandhi'nin de e, söylediği şeylere zeminle oluşturan e, bir takım de bulunuyor bu Civil Dissue bildiğimiz Amerika'da artık her lisede e, okutulan, en çok okutulan metinlerden bir tanesi Amerikalıların çok övündüğü türlü bir metindir. E, ben de bu fırsattan istifade yeniden okumuş oldum. Bir siyasi metin olarak okuduğunuz zaman aslında içinde böyle çok eski eskide kalmış küf kokan tarafları da olan bir metin. Çünkü... İşte 1800'lerin ortasının e, Amerikan hükümetiyle didişiyor bir taraftan e, orada. Thorough. Ama bugüne çok ışık tutan ve bugünle çok alakalı şeyler de aslında söylüyor. Ve diyor ki bir şekilde tamam e, yasaları hükümet e, yaptı ya da devlet yaptı biz de onlara uymakla yükümlüyüz. Ama bizim aslında uymakla yükümlü olduğumuz öncelikli olarak uymakla yükümlü olduğumuz şey yasalardan önce kendi vicdanımızdır ve aklımıza yatmayan e, bir şey yasal olarak bize dayatılıyorsa o zaman e, sivil itaatsizlik yapmak e, yalnızca meşru olmaz. E, her kişinin e, yurttaşlık görevidir diyor ve mesela e, Massachusetts eyaletinde oturan e, Massachusetts'te e, kölelik e, filan pek olmamış ama bunun da tabii bir nedeni var. Çünkü güneydeki eyaletler gibi pamuk tarlaları, tütün tarlaları yok. Öyle bir iş gücüne belki ihtiyaç yok. E, Massachusetts'liler çok ürünüyorlar. Biz e, işte kölelik rejimine e, güneyliler gibi şey yapmadık, e, destek olmadık diye ama e, Torah diyor ki karşı çıkmamakta, kötülüğe karşı çıkmamakta, işte, kötülüğün yanında olmak kadar e, kötü bir şey dolayısıyla sivil itaatsizliğe çağırıyor herkesi bu konular çerçevesinde şimdi şu sorulabilir peki meşru yani bir felsefe sorusu olarak meşru olanın zemini nedir hukukun zemini işte peki bir konvansyonda anlaştık prosedürler, yasalar, ilkeler belirledik ama meşru olanla hukuki olan aynı şey değilse meşru olanın ne olduğunu anlamak için nereye bakacağız? Bu soruya sonra insanın kendi vicdanına bakması gerekir diye cevap veriyor. Tarih içinde baktığımız zaman meşruluğun kaynağı için bazen kutsal metinlere görüyoruz. Uzunca bir aslında tarih sürecinde Tanrı'nın buyruğu ...meşruiyet kazandırıyor... ...düşüncelere ve eylemlere... ...sözlüğe baktığımız zaman... ...akla vicdane ters düşmeyen... ...ya da geleneklere uygun olan şey... ...diye geçiyor... ...bazen toplumsal... ...uzlaşma ya da konsensus... ...bir şeyin meşruluğunu belirliyor... ...yani meşruluk konusunda... ...bireysel vicdan... ...öne çıkmalı mı... ...ya da tek karar verici olmalı mı... Toro gibi düşünmek zorunda değiliz. Ama hakkaniyetin her zaman hukukla e, üst üste gelmediği, örtüşmediğini en azından e, teslim ediyorsak o zaman zaman zaman e, sivil itaatsizliğin e, bir yurttaşlık görevi hatta bir insanlık görevi olarak karşımıza çıktığını tarihten örneklerle görürüz gibime geliyor. Evet yani Türkiye'de sık sık zaman zaman diyeyim sık sık değilse de dile getirilen önemli bir ayrım geliyor akla burada da yani kanun devletiyle hukuk devleti farkı da aynı temel ayrıma dayalı aslında bir ayrım. Yani kanunların olması illa onların adil, hakkaniyetli yasam metinleri felsefi metinler olduğu anlamına gelmiyor asıl olan hukuk devletinin hukukun üstünlüğünün işte beyaz corpus ispatlı vücut gibi yani bütün o bildiğimiz temel hukuk devletinin esasını teşkil eden meselelerin dile getirilmesi şartı var yani Tamamıyla öyle bir de yani bunun üstüne bir olağanüstü hal koşullarında kanun bile olmayan ama kanun hükmünde olan evet. ve gece yayıları geçen kararnamelerle neyin yasal olduğunun belirlendiğini düşünürsek bu dediğinizin daha da keskin bir şekilde aslında ortaya çıktığını görmek mümkün değil. Çok kısaca Gandhi'den de bahsetmek istiyorum. Çünkü Martin Luther King'e de ilham vermiş birisi. Bir saniye Gandhi'ye geçmeden önce ben bir de küçük ilave yapayım. Bir tabii. şey olarak da izin verirseniz bu Henry David Thoreau'nun tabii Walden'daki o Yaşama çok kendine özgü ve çok ahlaklı etik bakımdan basit yaşama dediğiniz sizin de yaşama deneyiminin sonucunda da ortaya çıkardığı Walden kitabı da yani bugün dahi çevrecilerin yani o doğayla bir bütün halinde harmoni halde yaşamak isteyenlerin önünde iyi bir metin olarak hala duruyor bence. çok Beni çok etkilemiş kitaplardan biridir Walden yani. E, doğru, evet. Tavsiye edilebilir. Tabii şunu da söyleyeyim. E, e, bastını e, gezmeye gelen e, insanlar için de aslında Concord'ı gidip gezmek ve bu e, kulübesinin e, olduğu yerde şimdi bir, ona benzer bir başka kulübe var. O, onu görmek, e, işte Toro hakkında bilgi edinmek aslında çok kolay. E, bunu da parantez içinde söyleyebiliriz. Evet. E, Peki Gandhi'ye e, gelelim. Gandhi de e, sivil itaatsizliğin şiddet içermeyen e, şekilde yapılarak aslında ne büyük işlere, e, ne büyük işler başarmaya e, kabil olduğunun herhalde en önemli e, tarihte örneklerinden bir tanesi. Öyle ki e, bir takım sivil itaatsizlik. Eylemleri planlarken e, Hindistan'da e, sömürgeci İngiliz e, yöneticileri bundan haberdar oluyorlar ve e, aralarında yazışmalar var. Yani Hindistan'daki İngiliz yöneticilerle İngiliz hükümeti arasında işte böyle Gandhi bir adam var böyle bir yürüyüş yapmayı planlıyor filan e, nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyor İngiliz hükümeti. Ee, İngiliz görevlilerde bundan hiçbir şey çıkmaz ee, dert edecek bir şey değil diyorlar. Halbuki İngiliz emperyalizmine son verip Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasını tetikleyecek e, hareketleri aslında başlatıyor kendi. En bilinen e, sivil itaatsizlik e, eylemlerinden bir tanesi ünlü tuz yürüyüşü. E, İngilizler tuza ...büyük bir vergi getirmiş vaziyetteler... ...tuz çok önemli Hintliler için... ...çünkü hem hava çok sıcak, çok terliyorlar... ...tuza ihtiyaç duyuyorlar... ...hem de pek çok Hintlinin... E, ...buzdolabı yok... E, ...yiyeceklerini korumak için... E, ...tuza ihtiyaçları var... E, Gandhi kendi... E, ...oturduğu şehir olan... ...Ahmet Abad'dan e kalkıp... E, ...Hint Okyanusu kıyısına kadar... ...400 kilometreyi... ...24 gün boyunca... Yürümeye karar veriyor 1930 senesinde. E, 78 kişiyle başlıyor bu yürüyüş ve e, amaçları okyanus Kıyısına vardıkları yerde e, vergi ödemeden oradan tuz toplamak e, okyanusun tuzlarından. E, yürüyüş fakat kendinin her geçtiği yerde e, katılımlarla büyüyor ve bittiği noktada İngilizler 80 bin Hintliği e, tutuklamış durumdalar, e, şeyin önüne geçmek için bu sivil itaatsizlik hareketinin. Buna rağmen geçemiyorlar ve e, bir süre sonra hem vergiden vazgeçiyorlar hem Hindistan bağımsızlığı kazanıyor. E, bu konuda Gandhi'nin ne dediğini e, şimdi aslında çok kısaca e, kendi sesinden de bir dinleyelim. I praise such courage I need such courage Because in this cause I too am prepared to die But my friend There is no cause For which I am prepared to kill Whatever they do to us We will attack no one Kill no one But we will not give our fingerprints Not one of us They will imprison us Evet, yani Gandhi diyor ki bizi e, hapsedebilirler, bizi yaftalayabilirler, e, malımızı, mülkümüze el koyabilirler. Fakat eğer biz kendi ellerimizle gidip onlara teslim etmezsek, e, haysiyetimizi, kendimize saygımızı elimizden alamazlar. Evet. Bu sözleri dünyanın pek çok döneminde, pek çok değişik coğrafyada yankılanmış, etkili olmuş sözler. Burada da yine meşru olanı savunmak için haksız yasaların karşısında dikilmek ve sivil itaatsizlik yapmanın gerekliliğinin herhalde işte en önemli örneklerinden biri diye düşünebiliriz. Evet, Satyagraha galiba deniyor değil mi? Bu hareketin adına. <gülüyor> evet, Gerçeğin Gücü e, ismini Gerçekten. veriyor galiba. Bunun arkasında kendine özgü metafizik düşünceleri var, başka bir e, in felsefesi e, söz konusu filan. Fakat e, bence e, ana fikri, söylemeye çalıştığı şeyin ana fikri son derece evrensel. E, şimdi programın sonuna geldik. E, Türkiye'deki duruma da son bir dakika için e, dönelim. E, yine bir kanun hükmünde kararnameyle işlerinden e, olmuş bir e, öğretim üyesi ve bir öğretmen var karşımızda. 30 yaşına bile gelmemiş iki genç insan ne, ne sebepten işlerini kaybettiklerini bilmiyorlar. Belki yarın öbür gün yanlış yaptık pardon e, diyecekler ve e, iktidar onlara işlerini iade edecek. Fakat tabii geç kalan adalet adalet değil. Ee, üstelik bu durumda geç kalan adalet bir felaket de e, olabilir. Çünkü e, açlık grevi e, çok kritik bir safhaya girmiş durumda. Ben bir de şunu görüyorum. E, bu konuda e, kendi canı yanan bizler gibi insanlar arasında da aslında bir e, kavga var. Yani bazıları işte bir şekilde vazgeçilmeli bu insanlar hayatlarını feda etmemeliler diyor bir kısmı iktidarın bir somut adım atması lazım onlar vazgeçmeyecekler başka türlü diyor ben bu konuların belki başka durumlarda tartışılabileceğini ama şu anda bu can yakıcı durum karşısında böyle bir kavga lüksümüz falan olmadığını Ben ben de aynı kandayım yani herkes elinden ne geliyorsa elbette yapmalı. Bu çok zor bir şey de değil aslında istedikleri somut adımları atmak iktidar için. Yani bu çocukların işte annelerinin gözleri önünde erit gidiyorlar bir fotoğraflarına bakıp iki saniye vicdanlarıyla baş başa kalabilseler iktidar erkeğine elinde bulunduran insanlar eminim bunu çözecek adımları atabilirler. Umarım da atarlar. Buradan bu dileğimi ve çağrımı ben de iletmiş olayım. Medyada bu konuda hiçbir haber neredeyse çıkmıyor olması her konuda fikir beyan eden siyaset Büyüklerimizin tamamıyla sustuz olması, gazetelerde bir fotoğraf bile görmüyor olmamız, nasıl bir korku imparatorluğuna dönüştüğümüzün de herhalde korkutucu bir göstergesi. Böyle zamanlarda bu sivil itaatsizlik konusu herhalde daha da önemli hale geliyor. Tarihteki örneklerine bakmakta. Ve e, sivri bazen nasıl dönüştürücü etkileri olabildiğini hatırlamakta fayda var e, diye bitireyim. Çok teşekkür ederiz. Evet biz de ben de şahsen katılıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Peki haftaya e, müzik algısının evrimi serisine dönmüş olacağız. E, o zaman görüşmek üzere. Görüşmek Hoş üzere. üzere. açık bilinç Güven güzel deeği ile bilin ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de açık hastayı bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete.